Yemin ile ilgili bir soru. Bir fakire 10 günlük yiyecek miktarını 150 TL olarak hesapladık bu doğru mudur demiş. Ve devam etmiş sorusuna. Bunu bir fakire versek o bunu yiyecek dışındaki ihtiyaçlar için kullanmasında bir sakınca var mıdır demiş. Evet yemin kefaretinde bir günde verecekseniz 10 tane ayrı fakir olması gerekiyor. Evet. Yahut aynı fakire verecekseniz bunu 10 ayrı günde vermeniz gerekiyor. Vereceğiniz miktar sadakayı fıtır miktarı olacak. Diyelim o da e, takriben işte 16 lira olsun veya 20 lira takdir edelim. Evet. Yani e, bir fakiri eğer e, söz konusu ediyorsanız buna 10 ayrı günde 25 şey lira vermeniz gerekiyor. Evet. E, bu aldığı parayı ister gider gaz alır, ister gider başka bir şey alır. O onunla ilgili bir meseledir. Yahut siz onun karşılığı bir şey yani e, para değeri olan bir şey de verebilirsiniz. Ne olabilir? Mesela zeytinyağına ihtiyacı vardır. Evet. Efendim e, kaç lira tutuyordur? 20 liradır bir zeytinyağı. Bir fakire götürüp verirsiniz. O günkü e, vermeniz gereken miktarı vermiş olursunuz. Böyle 10 tane ayrı fakir var yahut 5 tane fakir var biliyorsunuz. Bunlara birer gün verdiğinizde 5, ertesi güne verdiğinizde 5 olacak ve dolayısıyla görevinizi yerine getirmiş hmm. olacaksınız.